Haşr Suresi Bismillahirrahmanirrahim Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih etmektedir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. O kitap ehlinden inkar edenleri ilk toplu sürgünde yurtlarından çıkarandır. Siz onların çıkacaklarını sanmamıştınız.